Adana'ya gidek mi, şalvarından girek mi? Kebabından yiyek mi? hey kardaş kal girek. Adana'ya gidek mi, şalvarından girek mi? Kebabından yiyek mi? hey kardaş kal girek. Gidek, gidek, kalk gider. Adana'ya kalk girek. Adana güzel denlerle. Heye kardaş kal gidek. Bidek gidek kalk gider, Adana'ya gel gidek, Adana gül senden belli, heye kardeş gider. Yağmur yağsa kış olur, güneş dolsa yaz olur, kızlarında naz olur, heye kardeş kalk gider Yağmur yağsa kış olur, güneş dolsa yaz olur, kızlarında naz olur, heye kardeş kalk gider Gidek gidek kalk gidelim, Adana'ya kalk gider Adana güzel derlerle, heye kardeş kalk gider. Bidek de kalk gider, Adana'ya gel gidek, Adana gülü senden vermek, heye kardaş kalk gider. Adana'nın ovası, yaz bahardır havası, şen olur hep yuması. heye kardaş kalk gidelim. Adana'nın ovası, yaz bahardır havası, şen olur hep yuvası, heye kardaş kalk gidelim. Gidelim, gidelim, kalk gider. Adana'ya kalk gidelim, Adana güzellerle, heye kardeş kalk gidelim. Gidek gidek bir dek kalk gider, Adana'ya gel gidek, Adana gül senden benimle, hey kardeş kalk gider. Gidek gidek kal gidek Adana'ya kal giden Adana, Adana gülüşenlenlenle Heye kardeş kal gidek Gidek giden kal gidek Adana'ya gel giden Adana gülüşenlenlenle Heye kardeş kal gidek Heye kardeş kal gidek